Ne yapıyorsun Duran dedim. Balon satıyorum dedi. Baktım önünde bir küçük tezgah, allı yeşilli balonlar. 4 tanesi 1 milyon. Peki ne kazanıyorsun günde? 2-3 milyon dedi. O sıralarda bir çay bahçesinde bir çay içsen 1 milyon. Demek Duran üç çay parasına bütün gün güneşin altında bekliyor. İşte her gün önünden gelip geçtiğimiz baloncu Duran bu. Melulmelul melul bakan kara gözlü karakuru çocuk. İyidenin kah kokusu kah kendi. Üst geçidin üstüne elişi vermiş. Öğlenleri ne yiyor acaba? Canı hiç dondurma döner pasta çekmiyor mu? Gözlerini yere indiriyor. Çok incinmiş, çok yıpranmış bir sesle fısıldıyor. Bazen simit, bazen poğaça. Evdekiler elime bakıyor abi. Anam bayağı yolumu gözlüyor yani. ''Oğlan gelse de ekmek falan alsak, makarna haşlasak.'' ''Peki baban?'' İçini çekiyor, gözleri doldu. ''Babam iyice kötüledi. Bir öksürük, bir öksürük yerinden kalkamaz oldu. Yanan çalışsaydı bari, temizliğe gitseydi, merdiven silmeye falan, yüzünü öte yana çeviriyor duran. Bunları konuşmasak, başka şeylerden konuşsak.'' ''Diyor sanki.'' Benim de zihnime şiir tarihimizin milyonca mısra arasında en sadesi, en dokunaklısı, en içteni geliyor. Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur. Bir zaman susuyoruz. Söz bitiyor bazen. Sözün gücü derde derman olmaya yetmiyor demek. Yetmiyor ya, şu yaşadığımız günlerde ne çok konuşan var. Niçin konuşuyor bu adamlar, ne diyorlar? Sayısına bereket bir sürü televizyon kanalı, bir yığın konuşmacı, tartışmacı, politikacı, uzman, bilirkişi, akademisyen, artist. Tiraj toplamı 30 senedir artmamış olsa bile bir sürü gazete, mecmua. Keyif ekleri, pazar ekleri, bulmaca ekleri. Car car konuşuyorlar. Demek bunların fıstığı kurumuş, bunlar keçeyi sudan çıkarmışlar. Köşe yazarları... Köşelerine kurulmuş, prolarını yakmış, Dumanını şu rüzgarlı pazar rüzgarına savurarak, Duran misali el kadar sabilerin suratına üfürerek ahkam kesiyorlar. ''Susun ulan!'' diyesi geliyor insanın. Mehmet Akif'in gözyaşları geliyor aklıma. ''Sus ey bülbül!'' diyen merhamete boğulmuş kalbi. Rüzgar çıktı. Duran lafın değişmesine memnun beyaz dişlerini parlatarak gülüyor. Rüzgarlı pazarın rüzgarı durmaz. Etrafa bakınıyorum. Demek rüzgarlı pazar burası ha. Ne pazar ama. Manzara kaba çizgileriyle şöyle. Uzak semtlerden gelen minibüsler kendilerine ayrılan geniş alana yanaşıyorlar. O kadar çok minibüs var ki alana girmek bir dert, çıkmak 2. Minibüslerden boşalan kalabalık iki yanı tel örgülü parke döşeli yoldan olukta su gibi akarak üst geçide doğru ilerliyor. Kimi ayaküstü süt içiyor, kimi simit, kimi sandviç, poğaça alıyor. Bir yandan yiyip bir yandan konuşarak hızlı hızlı yürüyorlar. 90 doksan genç bir nüfus. Oğlanlar, kızlar, orta yaşlı erkekler. Ucuza alınmış ama yine de günün modasını izlemeye çalışan giysiler saç biçimleri. Ya lüzumsuz ve bayağı denecek derecede yakın ilişkiler, kaba sulu şakalar ya da daha dün köyden gelmiş dedirten fevkalade çekingen tavırlar, duruşlar, konuşmalar. Elektrik direklerine yapıştırılmış, overlockçılar, son ütücüler aranıyor. Konfeksiyonda çalışacak acemik kızlar alınacak. İlanlarının arasından geçen kalabalık üst geçide saldırıyor. Beton merdivenler aşınmış. Geçit otoyolun üstünden aşıyor. Şöyle böyle 50-60 metre var. Sonra merdivenlerden inip yokuşa vuruyorlar. Bu yokuş onları apartmanları, mağazalarıyla oldukça lüks sayılabilecek bir semte salıyor. 1-2 kilometre tutar bu yokuş. Sonra semt biter, sanayi sitesi belirir. Kalabalık dükkanlara, atölyelere, fabrikalara dağılır. Mesai başlar, ortalık süt liman olur. Şehrin ortasında bir sanayi bölgesi Onun yanında bir lüks yerleşim Altında otoyol Onun altında minibüsler Kalabalık, karmaşa, itiş, kakış İşte çarpık kentleşme denilen Olgunun tipik göstergesi Burada insanlar nasıl çalışır, yaşar Nasıl yetişir, ne yer, ne içer, ne düşünür Belki yahut muhakkak Hiçbir ilişki sağlıklı kurulamaz Trafik tıkanır, kavgalar çıkar Psikoloji bozulur Her fert burnundan solur Asabiyim der şarkı, mazeretim var Gün biter, mesai biter Kalabalık bu defa Akşamın alacasında yokuş aşağı akmaya başlar Gençler lüks mağazaların lüks vitrinlerinde sergilenen Lüks mallara bakar, bakar, iç çeker Sonra gidip işportadan onların taklitlerini alırlar Taklit tatmin etmez, marka markadır Hayata damgasını vurmuştur Sahte mal, sahte sevinçleri, sahte gülüşleri doğurur. Gelgeç bir hayat başlar. Hiçbir şey yerli yerince olamaz. Kalabalık, şu tüketime doğru savrulan kalabalık, tüketimin hasını tüketemez. Doymaz bir türlü. Tatmin olamaz. Gözü sürekli başkasının üstündedir. Bu yüzden aksi, isyankâr, pervasız, korkak, tutarsız kalır. Mutsuzluk bu mu? Yokuştan inen yol köprüye varmadan bir dört yol ağzına uğruyor. Dört yol ağzının sağ yanı kalabalığın sel gibi aktığı daracık bir yaya kaldırımı. Kaldırımda ağaçlar, elektrik direkleri, reklam panolarını taşıyan direkler bir direk ormanı sanki. Onların arasında ayaküstü satıcılar tespihçi, kokucu, kalemci, çiçekçi vesaire. Kaldırımı ve ışıkları aşan kalabalık rüzgarlı pazarın bir ucuna ulaşır. Burayı dürümcü babayla çiğ köfteci tutmuştur. Bir yanda metruk bir fabrikanın üzerine 3-4 sıra dikenli tel çekilmiş bahçe duvarları, öte yanda yeşil alanı yoldan ayıran tel örgüler. Kalabalık bu dar boğaza girer. Bir yanda sepetleri, tenekeleri, servise hazır mallarıyla çiçekçi Cemile. Epeyce kilolu, güleç yüzlü, ağzı bozuk roman vatandaş. Çiçek kümelerinin ortasındaki alçak hasır iskemlesine çökmüş, her an elikolu dili işleyen sevimli kadın. Ve yanında yöresinde hiç eksik olmayan boy boy çocuklarından birkaçı. Karşısında adam otu satan hacı. Hacı'nın yanında ağrılar için Çin vikisi satan bir başka yaşlı adam. Sonra koca kara ağaç. Kara ağacın çadır gibi gölgesinde, ki pazarın en afili noktasıdır, seyyar sigara tezgahıyla bir yanını fabrika duvarına dayamış sandviç arabası. Onlara bitişik 3 adet telefon kulübesi. Kulübenin önünde ikinci el telefonlar ve haliyle telefon kartı satan adam. Yanında küçümen tezgahına çektiği lastik şeritlere, biletlerini titizlikle monte etmiş oturan milli piyangocu. Yoldar, kalabalık, sel gibi. Dolayısıyla pazarcıların tezgahları en fazla 1- 2 metrekarelik şeyler. Hani az daha irici olsa, gelen çarpar, giden çarpar. Hem tetik durmak lazım. Bir zabıta baskınında anında kapıp kaçabileceksin. Hafif süvari alayı mübarek. Peniyeciler, fanillacılar, çocuk elbisesi ve eşofman satanlar mallarını yeşil alanın tel örgülerine asıp sergiliyorlar. Simitçi nerede boşluk buluyorsa oraya sıkışıyor. Cep telefonu kabı satanlar yanlarında şarj aleti de bulunduruyorlar. Böylece dört yol ağzından üst geçidin merdivenlerine kadar gelmiş olduk. Merdivenin sağında tel örgünün ötesinden yani yeşil alanın içinden yükselen Yas kuş yaprağını dökmeyen, adını bilmediğim bir ağaç sık dallarını uzatı vermiş. Bir korsan kitapçı ile onun arkadaşı CD satan çocuk ağacın altını kapmışlar. Hani gölge bir mekan ya, lüks mevki sayılıyor. Bir boyacı merdiven ayaklarına tünemiş. Öbür ayağın ucunda tartı aletiyle yaşlı bir adam oturuyor. Merdivenler 30 adet. 15'ine çıktınız mı küçük bir sahanlığa ulaşıyorsunuz. Sahanlığın bir yanında gözlükçü var. Ucuz gözlük satıyor, güneş gözlüğü. Hele yaz başında o yılın moda gözlüklerinin taklitlerini sıralıyor ki can dayanmaz. Bir kartona yazıp asmış. İmaj gözlüğü, 2 milyon. Nasıl oluyor diye sordum. Takıyorsun abi anında imajın değişiyor. Yok ya. Meslek icabı hemen eğilip birini seçiyor, camlarını hohlayıp sildikten sonra gözlerime yerleştiriyor. Sonra çok ikna edici bir tonda, ''Budur abi'' diyor. ''Buyur ayna burada bak istersen.'' Bakıyorum, ''Aman Allah'ım, bir mafya elemanı aynadan bana el sallıyor. Yok yok, imaj falan gerekmez. Hem bunlar genç işi.'' Gözlükçünün karşısında çantacı. Senenin modası neyse onun taklidi. Ucuzun ucuzu kadın ve çocuk çantaları satıyor. İşi iyi. Onun yanına da bir yaşlı adam sığınmış. Kim bilir yakınımı mı hemşerisi mi, yoksa o bıçkın çantacı oraya kimseyi yaklaştırmaz. İhtiyar da gözlük satıyor ama inanmayacaksınız işte bunlar numaralı. Ucuz çerçeveye takılmış okuma gözlükleri. İhtiyar müşterisine takıyor gözlüğü, eline bir gazete tutuşturuyor. ''Nasıl görüyorsun mu?'' diye soruyor. Müşteri de çokluk kendi gibi gariban bir ihtiyar. Doktora gidecek hali mi var? ''İyi de diyor, çok istedin ha, ona olmaz gel şunu beşe bağlayak.'' Bir süre çekişiyorlar, pazarlık uzuyor. Müşterinin cayacağını anladığı anda adam yedi buçuğa, bilemedin 6'ya kadar iniyor. Ne kazanıyor acaba? Aman alay kar olsa ne yazar? Ekmek parası işte. Haftada üç beş.